Bismillahi minash-shaitan rahmani rahim Rabbi alamin. ala Rasulina ala alihi ashabihi Allah hamd. Onun kutlu nebisine salat ve selam.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 hanesiyle alakalı bazı hadiseleri bize aktarır. Tabii Kur'an detaya girmez, özünü verir. O özünün üzerinden bile biz peygamber hanesinin nasıl bir hane olduğunu anlayabiliyoruz. Özellikle ilk 6 ayet bize bunları anlatır. O ayetlerin inişine neden olan birkaç hadise var. Nedir o hadiseler? Bir iş o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 İhtimal ki rivayetler öyle söyler. Sevda anamızın yanına Sevda anamız şöyle bir koklar gibi yapar. Ya Resulallah mağafir mi yedindir? Efendimiz hayırdır. Ama senden megafir kokusu geliyor. Zeynep'in evinden evinde bal şerbeti içmiştim. Tamam o zaman ya Resulallah o arılar Megafirden almışlar o kokuyu. Efendimiz bir daha içmem diyor. Çünkü koku konusunda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 Herkeste derin bir üzüntü var. Ben hemen Resulullah'ın çadırının önüne gittim. Çadırın gözetleyicisi olan, hizmetlicisi olan Reba'ha dedim ki Reba, Efendimiz'den izin al onunla görüşeceğim. Reba girdi içeriye, çıktı dışarıya. Dedi ki Ömer, Resulullah'a geldiğini söyledim. Bana hiçbir şey söylemedi. Hazreti Ömer diyor ki terk ettim geldim. Biraz oturdum.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 Muallimetü sahabe sahabenin hocası ümmül müminin müminlerin anası üç şeyi anlatmak lazım ki hafza anamız da anlatılmış olsun var mı takatiniz beni dinlemeye bilmiyorum ama ben özetleyerek bu üç şeyi de anlatacağım size Üm ebiha babasının anası bir kız nasıl babasına ana olur?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 Abdullah İbni Ömer onun talebesidir. İbni Ömer demek ne demek bilirsiniz değil mi? Resulullah'ın ibadet noktasında, abidlik noktasında, sünneti ihya konusunda, sünnete ittiba konusunda adı sayılacak 3-5 sahabi efendimizden biri odur. Onun en baş muallimesi hocası Hafsa bint Ömer Radiyallahu anhadır Muallimet-i sahabede olması budur Ya ümmül müminin O bizimle de alakalı Ne dedi Rabbimiz Ahsap suresinin 6. ayetinde Ennebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim Ve ezvacuhu ümmuhatuhum Nebi müminlere kendi öz canlarından kendi nefislerinden daha önceliklidir, daha sevgilidir. Onun hanımları müminlerin anneleridir. Eğer bir gün size ananızın adı sorulursa bazen benim yaptığım gibi yapın. Annenin adı nedir zaman Hatice deyin, Maria deyin, Cüveyriye deyin, Hafsa deyin.